tam bağışlanma diliyorum. Bir daha böyle bir şey olmayacaktır." dedi. Gerçekten de o günden sonra Hazreti Ömer İnküreş'ten birilerine Ensar'dan birilerine tercih ettiği görülmemiştir.